Deliller bizim işimize yarıyor, bizim için önem arz ediyor. Bizim duygu, düşünce gözlerimize, basar ve basiretimize konan tozu toprağı o delil süpürgeleriyle süpürüyoruz. Biz bize ait problemleri, bize ait arızaları bertaraf ediyoruz. Yine vicdanımızda, vicdanın o sadık beyanına bir şey ulaştırmaya çalışıyorlar. İsterseniz üstadın yaklaşımıyla nokta istinat ve nokta istimdat, yani insanın acizini, fakrını, İhtiyacını duyması, tefekkürünü kullanarak, kendisine yapılan merhameti ve şefkati değerlendirerek kendi yolunda ortaya koyduğu erkanla meseleye bakacak olursak insan öyle bir nokta isim, akle nokta içinde de bulunca onların dilinden onu duyar. Ancak belki hani bir şey üzerinde durmak lazım burada. Dela ile elde edilen şeyler nazari bilgilerdir genelde. Meseleyi o nazari bilgilere havale etmemek lazım. Bir şey onların ümidine kalırsa çok defa üstadın tabiriyle maksut damına ulaşılamaz. Ameliyle onları takviye etmek lazım. Bir kısım filozofların kant dedikleri gibi Allah bilinemez. Nazari akılla, saf aklın kritiğini yaptığı yerde söylüyor bunu. Nazari akılla Allah bilinemez diyor, ameliyle bilinir diyor. Demek ki bu delillerle duyduğumuz bir şey eğer de, ameliyle pekiştirilmezse şayet,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 yani epistemolojik bazı meseleleri bilme demektir. Çok fazla bir şeyde ifade etmez bunlar. Nazari şeylerdir bunlar. Yani bunlardan içeriye girmek lazım. Yunus'un ifadesiyle Süleyman var, Süleyman'dan İçeru. Hesası işte o İçerudaki Süleyman'ı bulmak lazım. Ne olacak kalbimin için? Kalp şöyle bir şeydir, şu çerçeve için ifade ediliyor. Fakat kalbi hayata insan nasıl açılabiliyor? Kalbi hayatı nasıl canlandırıyor? Esma-i duyulması ölçüde nasıl duyabiliyor o kalbiyle insan? Sıfat-ı ufkuna nasıl yükseliyor? Gerçekten görüyor. Hayatı görüyor, ilmi görüyor, semmi görüyor, basarı görüyor, kudreti görüyor. Ve hakikaten bunların tele'lüğü ve televünü içinde aynı zamanda ayrı ayrı renkler gibi ama Hz. Vahid-i Ahad'in nasıl mütecelli olduğunu yani zati tecellileri nasıl görüyor? Onlara gelince işte onlar da biraz ameliye bağlı şeylerdir. Meseleyi böyle nazaride bırakırsanız, şimdi tamam bunların hepsini böyle bir yere koyduk, bir yere yerleştirdik. İstif ettik bunları. Ama bunları realite planında nasıl değerlendiririz? Tabiri diğerle, frenkçe ifadesiyle nasıl realize ederiz bunları? Sın mesele orada Zannediyorum günümüzde daha çok meseleler, gevezeliği yapılıyor. Çok konuşuluyor da süsü püsü laflar ediliyor. Fakat bunları kuvveden, eskiden ifadesiyle fiile çıkarma nasıl olacak? Yani bu potansiyel gücü, güçleri nasıl inşa ettireceğiz? Asla sonra çok bakılmıyor. Mesela denmişse, diyelim o mevzuda siz işte şu kadar namaz kılarsanız böyle gönlünüzü Allah'a vererek dininizi, bütün hissiyatınızı bütün masivadan tamamen tahliye ederek sonra da tahliye ederek Mesaviden takliye, Mesaviye ait meselelerden takliye etme, Tamamen boşaltma, Farik pak eyleme, İbrahim Hakkı'nın tabiriyle pak eyleme. Sonra diğerleriyle de tezyin eyleme. Marifi Sübhâniye ile tezyin eyleme. Nasıl olur? Bunlara bakmak lazım. Yani bu bizim her gün şu kadar evrad esker okumamıza, şu kadar namaz kılmamıza, şu kadar Kur'an'la iştigalimize, zihni şu kadar, belli bir noktaya tiksif etmemize, frenkçi ifadesiyle konsantrasyonumuza bağlanmışsa bunlar, imanın nazarımıza bağlanmışsa, ibadetü taatımızı duyarak yapmaya bağlanmışsa, ibadetü taatın pek bir parçasını bile, parçacığını bile, yani bir subhanallah diyeceğiniz anın, ne subhanallah ne kadar zamanda denir? Bunun onda bir parçasını bile gaflete havale etmeden, emanet etmeden, ona da şuurunuzdan bir vize aldırarak icra edilmesini sağlamak. Bunlara vabeste ise şayet bunları yaparak ancak ufuka ulaşılabilir. Siz kalp dediğiniz zaman ne manaya geliyor ancak onu o zaman anlayabilirsiniz. Bu imkansız bir şey değil. Mümkün ama bir ceht istiyor. E zaten siz bir cehte ipotek misiniz, değil misiniz? Cennete talip olmuşsunuz ebed saadete talip olmuşsunuz. Siz ona talipsiniz yani. Ben onu istemiyorum diyen var mı? Ne ile talipsiniz buna? İşte sabahları ellerinizi açıyorsunuz, bir el çevirme zahmeti var. Allah ecrülemlenler, ecrülemlenler, ecrülemlenler, ve hattınız cennetime Tamam. Şimdi bu bir sermaye. Bunu pazara sürüyorsunuz. Allah'ım ben bunu veriyorum, sen de onu bana ver diyorsunuz. Ve talip olmuşsunuz bu meseleyi. Şimdi sahibi şeriat demişler, sen bunları söylerken bak kalbinin sesi olarak söyle. Sadece ses tellerine emanet bir şey olmasın bu. İçinden gelsin her kelime. Teveccün tam olsun. Nazarın ne kadarsa o kadar nazara mazhar olursun. Yine bir şey tekrar edeyim. Allah nezdinde yerinizin ne olduğunu öğrenmek istiyorsanız, nezdinizde Allah'ın yerine bakın. Burnunuzun kemikleri sızlıyor mu onu anarken? Ona ait kelimeler içinizden geçerken bal kaymak içinize akıyor gibi duyuyor musunuz? Böyle yapmayan ne oluyor, nerede kalıyor, nerede dolaşıp duruyor? Bunu biz bilemeyiz. Onun yine hiçbir rahmeti var. Kapının önündekilerine bile bir teveccühü vardır. Koridordakilerine bir teveccühü vardır. Salondakilerine bir teveccühü vardır. Harem odasındaki bir teveccühü vardır. Harem odasında doğrudan doğruya maiyet paylaşan insanlar ayrı bir teveccühü vardır. Mutlaka herkese bir teveccühü vardır da fakat gerçekten siz kalp nedir, ruh nedir, latife-i rabbaniye nedir, sır nedir, Hafî nedir bunları duyabilmek için biraz o mevzuda bir cehd ve gayret sarf etmelisiniz. Bu açıdan yani meselenin sadece nazari yanına takılıp kalmamak lazım. Realize etme nasıl olacak? O mevzuda sahibi şeriatın gösterdiği şeyler var. Hatırlarsanız bir sahabi diyor ki ben Allah'a hakkıyla inanmışım. Efendimiz ki her şeyin bir hakikati vardır. Hakkıyla inandığın hakikati nedir? Allah'ı görüyor gibiyim ben diyor. Cennetteki o belveleyi duyuyor gibiyim şu anda diyor. Cehennemdeki kurguleye de şahidim gibi diyor. O bütün hisleriyle o kadar işin içinde maverayı tabiatı okuyor adam. Orada olup biten şeyleri duyuyor, olup biten şeyleri görüyor. Yoksa inandım ben diyorsun, ibadetü i taatı, üstadın yine ifade onun, suhra kabilinden, onu kendi işlerin, kendi hayat tarzın, kendi hayat üslubun içinde, kendince böyle bulduğun boşluklara sıkıştıracaksın onları, verip veriştireceksin. Onunla o iman tabiatın bir yana haline gelmez. Katiyin ve katibeten.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 Tabiri diğerle ibadeti taatı hayatınızın takyime haline getirme yani insanları belli bir programla cennete götürme dahi söz konusu olsa oturmuşum ben bir gişenin başında insanları cennete gönderiyorum hurillere kavuşturuyorum cinmanlarla buluşturuyorum bu bile benim vazifem değildir böyle bir yere götürdükleri yerde ben orayı rahatlıkla bırakıp buraya gelmeliyim yani. vazifem başına yanım vazifem benim Allah rızası istikametinde ilahi emanetullah'tır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 ne bakışlarında, ne yüz çizgilerinde, ne oturuş kalkışlarında Allah okunmaz onların. Heykel gibi insanlardır. Ama işte canlanan heykeller. Yeme, içme, oturma, kalkma bunlar hayatımızın içinde alıştığımız şeylerdir. Tabiatımız haline gelmiş. Sabah kahvaltı yapmasan ne olur? Ama yapıyoruz yani biz. Hatta çay içmesen ne olur? Su içsen onun yerine içiyoruz. Neden tabiatımız haline gelmiş? Bugün ben cevşen okumadım. Yani. Namazın evrad-ı eskerim.